İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba, Türkiye'nin 7. Büyük Gölü Burdur Gölü'nde bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü. Temmuz ayı sonunda ark patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde bu kez de sahildeki kumların rengi mora büründü. Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunun artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi. Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi. Türkiye'nin 7. Büyük Gölü Burdur Gölü, kuraklık ve kuralsız, bilinçsiz ve denetlemesiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Maraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan mahallesi her gün bacısından tonlarca kül savuran termik santral nedeniyle hayalet kasabaya döndü. Bir zamanlar 5000 kişinin yaşadığı mahallenin nüfusu yurttaşların evlerini terk etmesiyle yaklaşık 1000'e düştü. Afşin ve Elbistan ilçeleri tüm dünyada kömürlü termik santrallerden salınan kükürt-dioksit kaynaklı hava kirliliği sıralamasında Beşinci sırada yer alıyor. İki ayrı termik santralin faaliyette olduğu, kanser ve koa gibi hastalıkların her geçen gün arttığı bölgede göçlerde sürüyor. Santrallerden savrulan küller sadece insan sağlığını değil, Elbistan Ovası'nın verimli tarım arazilerini de tehdit ediyor. Termik santralde işçi olarak çalışan Nurettin Doğan, santralin ilk temeli atıldığında herkesin, Çok büyük bir umudu vardı. Zamanla sağlıklarının elden gideceğini hiç hesaba katmadılar diyor. Ve şöyle devam ediyor. Burayı babalarının arka bahçesi yapmışlar. Millet külden ölmüş. Çamaşırlarını serememiş. Umurlarında bile değil. Kimse iş korkusu yüzünden sağlık sorununu söyleyemiyor. Ben 3 tane abimi kaybettim. Koa hastalığından kansere çevirdi. Abim vefat etti. Burada kime sorsanız başta şikayet edeceği kül, açık cezaevi kapısının önüne çıkıp oturamıyor insan. İrlanda, vaat ettiği iklim hedeflerine ulaşabilmek için sığır nüfusunu azaltmayı düşünüyor. İrlanda'da büyükbaş hayvan sayısı insanlardan daha fazla ve tarım karbondioksit emisyonlarının %37'sinden fazlasını oluşturuyor. İrlanda ayrıca tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinin arasında kişi başına en yüksek metan emisyonuna salımına sahip ve bunun çoğu da sığır eti üretiminden kaynaklanıyor. Özel bir şirketin yönetim kurulu başkanı Abide Güler İrlandalı çiftçilerin karşı karşıya kaldığı bu dramatik tablo hakkında şu bilgileri veriyor. İrlanda'nın tarım endüstrisindeki sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar %25 azaltılmaması gerekiyor. Bu ülkenin 2030 yılına kadar toplam karbon emisyonlarını yarıya indirmeyi ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımına ulaşmayı davet eden en son iklim eylem planının bir parçası. Endüstri uzmanları İrlandalı çiftçilerin iklim hedeflerini karşılamak için çiftlik hayvanlarını öldürmeye zorlanabileceğini söylüyor. İrlanda'da büyükbaş hayvan sayısı insanlardan daha fazla ve tarım karbondioksit emisyonlarının %37'sinden fazlasını oluşturuyor. Ayrıca tüm Avrupa Birliği üye ülkeler arasında kişi başına en yüksek metan emisyonuna yani salımına sahip ve bunun çoğu da sığır eti üretiminden kaynaklanıyor. 2030 hedeflerine ulaşmak için sığır yetiştiriciliği endüstrisinin %22 oranında azaltılması gerekiyor. İklim uzmanları İrlanda'daki inek sayısını azaltmanın emisyonları azaltmak için önemli bir etkisi olacağını tavsiye ediyor. İrlanda'nın insanların neredeyse yarısı yani yaklaşık %45'i iklim önlemlerinin bir parçası olarak sığır popülasyonunun sınırlandırılması veya azaltılması gerektiğini inanıyor ve bunu destekliyor. Tarım İrlanda'da ulusal emisyonların %35'ini oluşturan en yüksek sere gazı emisyonuna sahip sektör ve bunu %20 ile ulaşım takip ediyor. Tarım emisyonlarının neredeyse tamamında sığırlar yaklaşık %85 oranında sorumlu tutuluyor. İrlanda'nın emisyonlarını azaltmak için potansiyel senaryolara bakıldığında tarımsal emisyonların %30'u veya daha fazla düşürmesi gereken senaryolar altında süt veren ineklerin 1 milyondan 2030'a kadar 200 bine düşmesi gerekecek. Geçtiğimiz yıl Çankırı, Sinop'taki rüzgar enerjisi santrallerinin yani restlerin ilk fazını devreye alan özel bir şirket, restlerin altına inşa edeceği güneş panelleriyle bu santralleri hibrite dönüştürecek. İlk panellerin Sinop'ta kurulmaya başlandığı proje kapsamında REST'e kurulu gücü 35 megawatt olacak 65 bin güneş paneli eklenecek. Çankırı'da bulunan Res santrı ise 50 megawatt kurulu güce sahip 94 bin güneş paneli kurulumu hedefleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre küresel yenilenebilir enerji kapasitesi kurumlarının bu yıl 320 gigawatta ulaşarak yeni bir rekora imza atması bekleniyor. Dolayısıyla artık enerji şirketlerinin özellikle Reslerin yanında HES'lerin yani baraj göllerinin üstünü de güneş panelleri kaplayarak buharlaşmayı da azaltması gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.